Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Yeni bir araştırma iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklık ve nem seviyelerinin Temmuz ayında gerçekleşecek Tokyo olimpiyatlarındaki sporcular için önemli bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor. Ateş halkaları, aşırı sıcaklar 2021 Tokyo olimpiyatlarını nasıl etkileyecek raporu önde gelen triatlon sporcusu, kürekçisi, tenisçisi, maraton koşucusu ve bilim insanlarının görüşlerini yansıtıyor. İngiliz ünlü kürekçisi Mel Wilson, kesinlikle tehlikeli sularda yüzdüğümüzü düşünüyorum. Sporcuların bitiş çizgisine geçtikten sonra vücutlarının bitkin düştüğünü ve yere yığıldığını gördüğünüzde korkunç bir an yaşıyorsunuz, diyor. Portsmouth Üniversitesi'nde yer alan sağlık, spor ve egzersiz bilimleri Enstitüsü'ndeki aşırı çevresel koşullar laboratuvarında insan fizyolojisi ve uygulamalı fizyoloji profesörü Mike Tipton ise Olimpiyatların organizasyon komitesi raporda sunulan uyarıları ciddiye almalı ve sporcuların aşırı ısı nedeniyle fiziksel açıdan tükenmeleri riskini göz önünde bulundurmalı, diyor. İngiliz Chiatlon Federasyonu baş antrenörü Ben Wright ise, yarış günündeki sıcaklıkta 1-2 derece farklılık olması etkinliğin koşu açısından güvenli olup olmadığı üzerinde ciddi bir etkisi oluyor. Küresel sıcaklıkların artması nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin olimpiyatların gerçekleşeceği mekanı belirleme kriterlerine, iklim verilerini de entegre etmesi gerekebilir. Sıcak hava dalgaları intihar oranlarını arttırıyor. Seller ve orman yangınları gibi aşırı hava koşulları insanları travmaya uğratıyor ve gıda güvenliğinin, evlerin ve geçim kaynaklarının kaybı, insanlarda stres ve depresyona neden oluyor. Zihinsel sağlık sorunları hali hazırda 1 milyar insana etkiliyor Ve yılda trilyonlarca dolara mal oluyor. Araştırmacılar önlem alınmadığı takdirde küresel ısınmanın sorunu daha da kötüleştireceğini söyledi. İklim etkilerinin zihinsel sağlık sorunlarını arttırdığı ve insanları daha ileri sonuçlara karşı da savunmasız bıraktığı bir kısır döngü tanımladılar. Ancak iklim değişikliğiyle mücadelenin bunu erdemli bir döngüye dönüştürebileceğini söylediler. Bireyler, topluluklar ve hükümetlerin eylemleri yalnızca ısınmanın etkilediğini azaltmakla kalmaz. Aynı zamanda insanlara daha sağlıklı yaşamlar, umut ve eylemlilik duygusu vererek insanların zihinsel sağlığını da arttırır. Polonya hükümeti büyük bir kömür madeninin derhal kapatılması emrine veren Üst Avrupa Birliği Mahkemesi'nin emrine karşı çıkıyor. Yetkililer bunun ülkenin enerji sistemini sarsacağını ve binlerce iş kaybına yol açacağını söylüyor. Ülkenin Kalkınma Bakanı Jaroslav Govin, Polonya'nın Almanya ve Çekya sınırındaki Turov'daki linyet madenini kapatmak yerine Polonya'nın enerjisinin %7'sini üreten maden ve bağlı elektrik santralinin kesintisiz çalışması için yoğun diplomatik ve yasal görüşmeler içinde. Avrupa Birliği'nin Adalet Mahkemesi geçtiğimiz Cuma günü Polonya'nın maden işletmesini derhal durdurmasını emretti ve Prag'ın Çekya topraklarından yeraltı sularını boşalttığı, ve Polonya'nın son zamanlarda ruhsatına uygun bir çevresel değerlendirme yapmadan uzattığı yönündeki şikayetleri dikkate alındı. Govin mahkemenin kararını durumla skandal bir şekilde orantısızız diye değerlendirdi. Bunun on binlerce iş kaybına ve Polonya'nın enerji sistemine ciddi rahatsızlıklar yol açarak milyonlarca hanenin elektriğini keseceğini söyledi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Polonya'nın Prague ile müzakerelere başlayacağını ve durumu net bir şekilde tanımlamak ve bir felaketten kaçınmak için Avrupa Birliği Mahkemesi'ne yeni bir savunma sunacağını söyledi. Morawieczki, pazartesi günü tartışmanın çözümlerini görüşmek üzere Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Çek mevkidaşı Andrei Babis ile bir araya geldi. Morawieczki, Polonya'da gazetecilere verdiği röportajda mahkemenin kararının, Polonya'nın enerji güvenliğini ve Turov'da çalışan yaklaşık 5 bin kişinin İstihdamı için tehlikeli olduğunu söyledi. Ayrıca Çekya ve Almanya'nın Polonya sınırlarına yakın lignit madenleri ve elektrik santralleri işlettiğini belirtti. Görünen o ki artık kömüre geçit yok. Buna herkesin alışması gerekiyor. Birlikte Gezegenin Geleceği programındayız ve programın sonunda size bir mesajım var. Biliyorsunuz Açık Radyo dinleyicilerin ve bizim gibi gönüllü programcıların desteğiyle ayaklı duruyor ve sizlere dünyadan ve ülkemizden haberler getirebiliyor. Yani birkaç bin dinleyicinin her yıl tekrarlanan sürekli maddi katkısı ve fikri katılımı ile bir müşterek örneği radyomuzun sürdürülebilir kalıcı bir mecra olması Hedefine hep beraber ulaşmak istiyoruz. Bu sayede gezegenimizdeki yaşamı tehdit edecek boyutlara varan dev krizlere karşı durmak, sosyal hareket yaratmak ve sosyal normu değiştirmek için gerekli olan farkındalığa katkıda bulunmak istiyoruz. Bu kapsamda dinleyiciler seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek yani sponsorluk verebilirler. Birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saatini de destekleyebilirsiniz. Dinleyiciler kredi kartlarıyla internet adresinden bildiğiniz üzere açıkradyo.com.tr veya banka evvelisiyle desteklerini gerçekleştirebiliyorlar. Yarım saatlik bir programa 175 lira bir saatlik programa da 300 lira destek olunabiliyor. Seçilen program yayınlandığında destekçinin adı programın başında ve sonunda anılıyor. Destek olmak için lütfen siz de